hukuk güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. 10 Ağustos'ta yayınlanacak program için kayıttayız. Bugünkü konumuz ceza infaz kanununa eklenen geçici 10. maddenin hem kanunlaşma süreci hem içeriği bakımından bir uzmanla görüşmeyi tercih ettik. Geçen hafta biliyorsunuz ceza infaz sistemindeki e, uygulamalarla ilgili derneğimizin temsilcisi, avukat meslektaşımız katılmıştı. Bugün de bir ak akademisyen hocamızla birlikteyiz. E, Günal Kurşun hocamız, hukuk doktoru. Günal Kurşun hocamız bizim de yine e, program yapmayı kabul etti. Bu yaz günü bizimle birlikte olduğunuz için sayın hocam size çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aynur Hanım. Sizinle ve e, kıymetli Bahri Belan e, abimizle program yapmak benim için her zaman bir keyif açık radyo dinleyicilerine de selamlar saygılar sunuyorum. Çok sağ olun, sayın hocam. Şimdi hocam ben çok derinlere girmeyeceğim konu çünkü çok derin aslında. Evet. Devletin cezalandırma yetkisi neymiş efendim? Sınırları nerede başlar, nerede bitermiş? Cezanın amacı neymiş? Bunlardan bahsedersek konuya giremeyiz bile. Ama <gülüyor> cezanın amacı ne diye tartışıldığında kimisi diyor ki e, Cezalandırma amacı e, adalet düşüncesidir. Kimisi de diyor ki faydacı yaklaşmak lazım. Kişilerin niye süt işlediklerini öğrenmesi lazım. E, ama her ikisini birden önemseyenler de var. Ama hepimiz biliyoruz ki amacı e, parlak kelimelerle nasıl anlatılmış olursa olsun, ne kadar sert ya da ne kadar insaniye görünürse görünsün. Önemli olan uygulama. Ve her devletin bir ceza infaz sistemi var. E, Türkiye'de de büyük kodifikasyon çalışmasında 2005 yılında TCK ve CMK yani maddi ceza hukuku suçları ve cezaları belirleyen kanunla beraber muhakeme kanunu da değişti. Ve ona paralel olarak infaz kanunu da değişti. Size ilk sorum ben böyle bir ucu açık soru sorayım söyleyeceğim. Siz e, oradan geldikten sonra da e, bu son kanunu değerlendiririz. Size ilk sorum şu Sayın Hocam, Türkiye'nin bir ceza infaz sistemi var mı? Varsa uygulanabiliyor mu? Bu e, soruya vereceğiniz yanıta bağlı olarak da 15 Temmuz <gülüyor> resmi gazetede yayınlanan kanununda ne yapılmaya çalışıldı? 3 sene önce ne yapılmıştı? Onları konuşmaya başlayalım derim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Buyurun hocam, ses vereyim. Hay hay. çok teşekkür ederim. Çok da güzel bir soruyla başladınız. Aynur Hanım, çok teşekkür ediyorum ama maalesef yanıtı o kadar kolay değil. Ee, o sorun ama e, sizin açılışta bahsettiğiniz noktaya e, geri dönmem e, gerekirse o e, yani cezanın amacı ne bu konuda çok çeşitli düşünceler sizin de ifade ettiğiniz gibi ortaya atılmış çeşitli yazarlar işte adaleti düşünmek gerekir faydalı olmak gerekir e, cezalandırmanın özünün ödetme olduğunu söyleyen düşünceler var yani birey bir suç işlemiş. Bunun ederine ise ödetelim. Böylelikle kendisi de yaptığı yanlışlığı fark etsin, farkına varsın. Daha çağdaş yaklaşımlar var. Yani onarıcı adalet kavramı altında benimsenen yaklaşımlar. Kişiye sadece yaptığın ödetilmesi değil, aynı zamanda toplumada kazandırılması. Bunu yaparken işte yanlıştan arındırmak, o kişiyi iyiye, doğruya, güzele, adalete ermesini sağlamak. Bu sebeple devletin... Çeşitli pozitif hükümlülükleri var diyen e, düşünceler de var. Ama yani neticede evet sizin söylediğiniz gibi ceza infaz hukukunun bünyesinde birleşiyor bu düşünceler. İnfaz hukuku da işte kesinleşmiş ceza mahkemesi kararında verilmiş olan e, yaptırımın veya güvenlik tedbirinin en etkili şekilde en e, uygun şekilde uygulanmasını sağlayan teknik bir hukuk disiplinin adı infaz hukuku. Yani meselenin özü. Biz bu kişiye en etkili şekilde nasıl ceza çektiririz? Bu ceza nasıl amaçlanan hedefe ulaşır düşüncesinde vücut buluyor. Tabii bunu yaparken işte çeşitli yöntemler kullanılıyor. Ya yani en eski zamanlarından dönemlerinden beri işte bedensel cezalar işte kısas cezaları yani Lex Talliennis denir işte sen bana yaptın ben de sana aynısını yaparak ödetiyorum biçiminde daha Sümerlerden gelen hükümler var ama bunlar tabi çağ dışı kaldı. E bedensel cezaların artık aydınlık çağdan sonra terk edilmesiyle yani bunu tabi terk etmeyen milletlerde var hala işte kırbaçlama cezalarının ya da idam cezalarının hala hüküm sürdüğü bir takım coğrafyalar var. Bunların insan hakları hukukuyla bağdaşmadığına da ee, ancak e, şüpheli veya e, sanığın veya hükümlünün yasa tarafından belirlenmiş süre e, ile hürriyetinin bağlanması e, olarak ifade edilen hürriyeti bağlayıcı cezalar ceza infaz hukukunun e, günümüzde temelini oluşturuyor. Tabii buna e, eşlik eden çeşitli başka yaptırımlar da var. E, bunların başında da mesela denetimli serbestlik kavramı geliyor bizim hukukumuza da yeni denilebilecek bir sürede girdi, şüpheli veya sanığın veya hükümdünün işte yine yasa tarafından belirlenen belli bir deneme süresi içerisinde toplum içinde denetim ve takibinin yapılmasıyla iyileştirilip topluma kazandırılması amacıyla yapılan her türlü hizmet ve kaynakların sunulduğu alternatif bir ceza ve infaz şekli bu. Yani ben hukuk fakültesinde öğretim üyeliği yapıyorken mesela fakültenin Çay servisiyle görevli arkadaşımız genellikle bu denetimli serbestlik dönemini yaşayan eski hükümlü arkadaşlardan oluşurdu. Belli denetimlik serbestlik büroları var. Onlar bu konuda görevlendirme yapıyorlar. Cezalarının artık son dönemini çeken kişileri topluma da katılsın, sosyal desin, belki bu sayede iş bulabilir e, düşüncesiyle çeşitli kamu kurumlarında istihdam ediyorlar. E, az denebilecek bir ücret de ödeniyor kendilerine. Yaptıkları, gördükleri hizmet karşılığında. Ama bu sayede onlar da sosyalleşmiş oluyorlar. En azından cezaevi dışına çıkabiliyorlar. E, i̇ş arama hakkına kavuşmuş oluyorlar. Böylelikle de sosyal yaşama katılıyorlar. Aslında e, şey bu, e, düşünce bu. Ama Türkiye'de böyle oluyor mu diye sordunuz. E, Türkiye'de maalesef öyle olmuyor. Yani bizim bir ceza infaz sistemimiz var mı, gerçek bir ceza infaz sistemimiz var mı sorusuna hem evet hem hayır diye yanıt vermek durumundayım. Çünkü şekilsel olarak bakıldığında evet böyle bir ceza infaz sistemi var ama bu amaçlanan faydaya erişimi sağlıyor mu sorusuna ne yazık ki müsbet bir yanıt verebilmeye imkan yok. Yani bu açıdan da işlevsel, etkili bir ceza infaz sistemimiz maalesef yok diye düşünüyorum bilmiyorum istikrarlı evet, istikrarlı bir bil... evet. hoş geldiniz bahri bayram beyler sayın bahri abimiz de katıldılar bize <gülüyor> buyurun merhabalar hocam merhaba merhaba hoş geldiniz evet. Şimdi evet. ben siz yokken programı açtım ve hocamıza Türkiye'nin bir ceza infaz sistemi var mı gerçekten diye sordum ve e, o da var ama e, istikrarlı bir şekilde uygulanmıyor dedi. Var ama yok. Var <gülüyor> ama yok dedi. Evet istikrarlı lafı bana ait. Yani sonuç olarak var ama sürekli müdahale ediliyor. Çünkü e, evet. maddi ceza hukukunu düzenleyen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu suçların cezalarını çok arttırdı. Buna bağlı olarak da e, suçu işleme nedenleriyle de mücadele eden bir sosyal devlet ve sosyal devlet programları hizmetleri olmadığı için de insanlar ve bile tutuklanma tedbirine yerli yersiz, e, denetimsiz bir şekilde başvurduğu için infaz kurumları doldu. Seçim dönemlerinde bu infaz kurumları aslında bir e, topluma verilen rüşvet aracı haline geldi biraz da. Sürekli adı olmayan ama fiilen insanların Denetimli serbestlik adı altında ceza infaz kurumlarından dışarıya çıkarıldığı bir uygulama süreciyle karşı karşıyayız. Ve bu uzun zamandan beri süren bir durum. Neredeyse bu istikrarlı hale geldi. Buna giriş yapmak için hocamıza Türkiye'nin bir infaz modeli var mı diye sormuştum. Çünkü aslında hem ceza kanununun hem muhakeme kanununun hem de infaz kanununun belli bir adalet anlayışına e, bağlı olması lazım. Ama bizde e, suçun ağırlığına bağlı olarak, suçun niteliğine bağlı olarak e, çok farklı eşitlik kuralını ihlal eden uygulamalar var ve bu uygulamaların dayanabilen anlayışlar ve kurallar var. E, en son e, 14 Nisan 2020'de Covid-19'u bahane ederek resmi gazetede evet. e, kanunda bir değişiklik yapılmıştı. Çok önemli değişiklikler getirilmişti. Ee, ve insanların kapalı e, ve açık ceza evlerinde, infaz kurumlarında kalma süreleri değiştirilmişti. Ve e, dinetimli serbestlikte kalma süreleri değiştirilmişti. Hasta olmalarına, kadın olmalarına, çocuklu kadın olmalarına bağlı olarak da pek çok farklı e, olanaklar sağlamıştı bu düzenleme. Bir de izinle e, ilgili bir düzenleme vardı. Kapalı cezaevinde cezasının belli bir kısmını çektikten sonra açık cezaevine nakledilenler belli bir süre kalmış ise koşullu salıverilmelerine daha erken bir zamanda dışarıya bırakılıyorlardı. Ve iki aylık süreyle de izinli sayılıyorlardı bunların bir kısmı. Ve bu süreyi Adalet Bakanlığı 3 yıldır sürekli olarak iki aylık sürelerle uzatmıştı. Ve 31 Temmuz'dan sonra uzatamayacaktı ki, 31 Temmuz'da yürürlüğe girmesi e, öngörülen 15 Temmuz resmi e, gazetede yeni bir düzenleme yapıldı. Sayın hocam ben böyle özetledim daha fazla konuşmayacağım. Siz hem e, e, bu değişikliklerin yapılma biçimi hem bu değişikliklerin yapılmasının dayanağı olan anlayışlarla ilgili bir uzman hukukçu olarak, bir hocu olarak bize neler söylemek istersiniz? Ben artık susuyorum. Sözüm. Şimdi e, gayet güzel özetlediniz siz Aynur Hanım. Türkiye'nin temel sorunlarından birisi işte bu ceza infaz meselesi. Şu anda bizim cezaevlerimizde 360 bin civarında vatandaşımız barınıyor. Türkiye'nin cezaevi kapasitesi, kontajanı 285 bin. Yani şu anda cezaevlerinde aslında 75 bin fazladan insan barınmaya çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Bu tabii sistemi son derece zorluyor. Adalet Bakanlığı habire yeni cezaevleri inşa ediyor. Evet tabi buradan da geleceğe yönelik belki bir projeksiyonda bulunmak gerekiyorsa yani şimdi birazdan anlatacağız yani bu yeni işte 31 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren yeni ceza infaz düzenlemesi ki bana göre aslında bu bir af e, uygulaması adına af demiyorlar onun sebeplerine birazdan değineceğim ama e, yani yaklaşık 150 bin e, insanın yararlanacağı öngörülüyor. E, evet yanite bir oranında cezaevlerini boşaltıyor. Ee, bu kanunda getirilen hükümler sayesinde ama e, Adalet Bakanlığı da habire yeni cezavleri yapmaya devam ediyor. Peki kim girecek e, gelecekte bu cezaevlerine? İşte herhalde e, sorunun yanıtı da e, kendi içerisinde saklı. Ben gireceğim, siz gireceksiniz. İşte birazcık daha muhalif olan e, insanlar yani bu, bu konuda bir, bir devlet politikası olduğu da anlaşılıyor diğer taraftan. Bunu, bunu ilk olarak bir söyleyelim. E, şimdi... Yani evet sizin söylediğiniz o 2020 yılında yapılan COVID-19 affı olarak bilinen kamuoyundaki ceza infaz düzenlemesinden sonra önemli ölçüde teknik bazda değişikliğe gidildi. Tabii teknik bazda değişiklik diyorum yani bu benim için dahi anlaması son derece zor yani ceza hukuku uzmanları için hayatını bu işte... Ee, geçiren insanlar için dahi anlaması son derece zor ve acayip ayrıntılı böyle hükümler e, getirilmiş durumda şu anki yapıda. E, bu en son işte 15 Temmuz tarihli resmi gazetede yayınlanan ve 31 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni ceza infaz düzenlemesinde de, de, de aynı e, usul uygulandı. Yani anlamasız ayrıntılardan o, olabildiğince zor yani daha zor ifade edilemezdi daha anlamı anlaşılması güç bir şekilde ifade edilemezdi. Dolayısıyla yani sıradan insanların anlaması neredeyse imkansızlaştırılmış. E, bunu da belirteyim ama neticede e, şöyle bir yapıya e, evrildi mesela. Yani bunu belki bir örnek üzerinden anlamak, anlatmak ve anlamak daha kolay olabilir. Örneğin birisi bir suç işledi. Bu e, yani devletin Şimdi anayasal düzene karşı suçlar genel başlığı altında belirtilen bir takım suçlar var. Yani devlete karşı suçlar diyelim buna basit olarak. Devlet kendisine karşı yapılan suçları asla affetmiyor. Böyle bir gerçekliğimiz var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de hiçbir zaman olmadı bu. 1974 Ecevit affında da olmadı. 1987 Özel affında da olmadı. 2001 Rahşan affında da olmadı. Şimdi de olmuyor. Yani ee, devlete, yani özellikle terörle mücadele kanunu bağlamında işlenen suçlar e, bakımından da bunu söylüyorum. Devlet kendisine karşı yapılan e, suç iddiasını affetmiyor. Buna karşılık işte e, adli suçlar adı verilen, kamuoyundaki ismiyle adi suçlar da denen, e, işte öldürme, yaralama, efendim cinsel tecavüz, ee, mala zarar ya, yağma. gibi, yağma gibi böyle özellikle mala karşı suçlar kişiye karşı suç işleyenler periyodik aralıklarla affedin yani bunlar kader kurbanı hocam kader kurbanı <gülüyor> yani e, tabi mafyaysanız mesela ma mafyatik bir grupsanız işte belli e, dükkanlardan haraç filan kesiyorsanız filan evet kader kurbanı Diyebiliriz. Kaderleri onların öyle yazılmış demek ki. <gülüyor> abi. Ama neticede bu adli e, suçlar e, sürekli af görürken, e, bireye karşı, kişiye karşı ya da mala karşı işlenen suçlar devlet tarafından affedilirken, Devlete karşı işlenen suçlar hiçbir zaman affedilmiyor. Böyle bir gerçekliğimiz var. Halbuki olması gereken bunun tam tersi olmalı, değil mi? Yani bireye karşı bana karşı işlenen suçu ben affedip affedip affetmemeye hocam, karar verdi. Bu... Devlet kendisine karşı işlenen suçu affediyorsa o da devletin hocam, bir iş olmalı. Evet. Hocam, burada araya gireyim. Aslında Buyurun, ben diyorum ki bu kanunun çıkmasında hakikaten Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi yok. Çünkü ee, Sayın Cumhurbaşkanı yıllardan beri söylüyor diyor ki, ya adamın e, oğlu öldürülmüş e, işte adamın kardeşine tecavüz etmişsin işte bilmem adamın malını çalmışsın e, dolandırmışsın bunları diyor devlet sen hangi etkiyle affediyorsun sen ancak devlete karşı yöneltilen suçları affedebilirsin dedi ve Cumhurbaşkanın bu lafından sonra bir baktık ki biraz översin tam aksiniz gibi, gibi <gülüyor> e, mafya e, mahkumları veya otta yargılanan mahya e, mafyadan e, efendim yargılanan kişiler e, bu tür aflardan veya infaz e, düzenlemelerinden yararlanıp sokağa bırakıldılar ama e, toplumsal bir e, gelişimin süreci içerisinde olması olası işte anayasal düzene karşı devlete karşı suçlar, siyasi suçlar dediğimiz suçları işleyenleri devlet bir türlü affedemedi. Yani evet. e, bunu anlamak evet. hakikaten e, ceza muhakemesi, ceza kanunu ve bunların infazına ilişkin e, infaz e, kanunu e, bütünü içinde kavrayabilmek mümkün değil. Şimdi sizin de çok güzel belirttiğiniz gibi sevgili Bahri abi, yani devletin bu konuda gerçekten kötü bir sicili söz konusu. Ama sizin söylediğinizde de tamamen katılıyorum. Yani oradan çıkarılacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğini yap ama yaptığını yapma olması lazım. Çünkü yani bugüne kadar söylediğinin tam aksini e, ifade eden e, kanunlara e, çok imza atıldı. E, bu da onlardan birisi olarak kayda geçti. Burada e, şu noktaya da değinmek isterim. Şimdi e, yani kamuoyunda bir af e, kavramı da tartışılıyor. E, şimdi bir kere şunu söylemek lazım ilk başta. Yani bir ceza hukuku akademisyeninin affı savunabilmesine imkan yok. E, teorik bazda. Neden? Çünkü Af adı üstünde yani her şeyi affedeceksek o zaman bu ceza hukuku meselesini niye icat ettik? Yani nasıl olsa affedeceksek. yargılamalar niye yapılıyor? Ve tabii niye yapılıyor o neye... zaman bunlar? Yani bu kadar şey. Yani o biraz kendimizi inkar etmek anlamına geliyor. Avukatlar açısından da e, yargılama e, makamını işgal eden e, diğer erkler açısından da geçerli. Bu dolayısıyla... Farklı ve demek istiyorsunuz tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Bo ee, boşa maaş veriyoruz onlara. <gülüyor> yani o zaman onlara ne gerek var o zaman bu ceza e, yargılama sistemini biz niye böyle kurguladık yani burada şu tabii e, e, yani e, karşılanması mümkün olmayan bir takım vaatlerde bulunmak öyle bir atmosfer varmış gibi bir e, algı yaratmak e, aslında son derece zararlı yani bunu cezaevde görmüş birisi olarak söylüyorum. Yani cezaevindeki insanlar açısından hakikaten psikolojik anlamda bu bir işkence. Yani çıkartılması mümkün olmayan e, bir af lafını dolandırmak kadar e, büyük bir kötülük yok oradaki insanlara. Çünkü gerçekten bir umut aşılıyorsunuz ama karşılanması da mümkün olmayan bir şey bu diğer tarafta. Neden karşılanması mümkün olmayan bir şey diyorum. Yani şöyle bir şey olsa şöyle bir atmosfer olsa Türkiye'de evet bu ancak ve ancak o aşamada Söz konusu olabilir. Yani bizim toplumsal barışımız son derece bozuldu. Ee, çok çeşitli yargılamalar yapıldı. Toplumun çok çeşitli kesimleri de bunlardan mağdur edildi. Biz yeni bir beyaz bir sayfa açıyoruz. Bu çerçevede de bugüne kadar işlenmiş bütün terörle mücadele kanunu çerçevesinde, anayasal suçlar çerçevesinde, siyasi suçlar çerçevesinde, devlete karşı işlenmiş suçlar çerçevesinde işlenmiş bütün suçları affediyoruz. Bu yeni bir toplum sözleşmesi olacak. Toplumsal, sözle düşmemizi... gelmiş. Tabii, tabii, toplumsal sözleşmemizi yeniden kurgulayalım, bu sayede yeni bir toplumsal barış iklimi oluşsun falan diyerek ancak böyle bir şey e, gerçekleşirse bunun bir anlamı olabilir. Ama şu anda da hiç onun kenarından dahi geçirmeyen bir atmosferin içerisindeyiz biz Türkiye'de. Yani kimsenin öyle bir şey beklentisi de yok, siyasi iktidarın hiç yok. Dolayısıyla... Ee, burada çıkartılan şey aslında adı af olmayan bir af ama e, çıkartılmaması gereken kesimlerin yararlanacağı e, sadece, sadece o kesimlerin yararlanacağı şekilde kurgulanmış bir af. Adına neden af demiyorlar? Çünkü anayasada bir hüküm var, af kanunu e, toplumsal mutabakatı sağlaması gereken kanunlardan birisi bu sebeple nitelikli çoğunluk olarak, Mecliste 5'te 3 milletvekilinin oyuyla çıkartılması gereken bir kanun çeşidi bu anayasal bir hüküm ee, işte 5'te 3'te 600 üyesi var ee, 360 milletvekilinin imza atmasını gerektiren bir e, kanun çeşidi 360'ı bulamazsanız çıkartamazsınız yani af e, AKP artı MHP'nin de 313 yanlış bilmiyorsam milletvekili sayısı. Yani muhakkak muhalefetten de destek alınması gereken bir şey. Muhalefet böyle bir hani genel bir e, daha genel bir kapsamı olan bir e, Afganlı destek verir mi vermez mi? Yani verebilir vermeyi ama bunu muhalefetle hiç görüşmediler bile. E, ve bunu bir yine torba yasa adı altında anılan bir çuvalın içine koydular işte ağız ve diş sağlığından bu sene uygulanacak vergi oranlarına kadar çok çeşitli konularda ve alakasız konularda düzenlemeleri içeren bir torba yasanın içinde ceza infaz kanununa bir geçici madde eklenmesi biçiminde bir yöntemle ne düşündüler. Ama bu, bu yöntem başlı başına anayasaya aykırı ve ana muhalefet partisi de bu yasayı anayasa mahkemesine götürdüğünü biliyoruz basından. Eğer anayasa mahkemesi bundan önceki ilkeleri doğrultusunda karar verirse hiç değilse şekil bakımından yani bu 5'te 3, 360 milletvekilinin onayı olmaksızın çıkartılmış yasa şekilden bu yasayı iptal edecek. Tabi o arada ne olacak? O arada salınanlar salı verildikleriyle kalınacak. Bir kısmına bir daha hiç ulaşılmayacak. Bu geçmişte de böyle oldu. Yani 2001 Rahşan affında da adına Afkan'danmayan denmeyen bir af kanunu yaratıldı. Bu sonradan Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Anayasa Mahkemesi dedi ki adına af kanunu deyip dememesinin e, bir önemi yok. Bu bir toplu özel af niteliğinde olan bir kanundur ve bir af kanundur dedi. Yasayı iptal etti. Ancak o ana kadar zaten iş işten geçmiş oldu. Olan oldu. E, pek çok hırsız, katil e, zaten dışarıya çıkmıştı bile. Şimdi burada da o başlık işine döneyim. Dinleyicilerimiz açısından daha anlaşılır hale getireyim. Yani ne yapıyorlar? Örneğin birisi adam öldürmeye tam teşebbüsten 18 yıl, 20 yıl bir ceza almış olsun. Şimdi bizim mevcut mevzuatımıza göre bir kere hükümlünün koşullu sarıl verilmesine esas oran yasa olarak 3/2. Yani 18 yıl ceza aldı, kabul edilen birisinin 3 ikisi. İşte 12 yıl. Ee, bunun üçte birini zaten bizim mevzuatımız peşinden çekilmiş sayıyor. Neden öyle? Öyle. Neden öyle? Çünkü ekonomik olarak Türkiye'nin 18 yıl birisine cezaevinde e, bakacak, iaşesini, giyimini, ısınmasını, yemeğini sağlayacak ekonomisi yok. Aslında bu. Ee, yani doğrusu bu. Şimdi mevcut mevzuata göre hükümlü koşullu salıverilme tarihini 7 yıl kala e, ve açık ceza, açığa bir yıl kala öyle diyelim, denetime ayrılabilir. Yani mevcut mevzuatımıza göre iyi halli diyeceğimiz bir hükümlünün 12 yıllık süresinin 5 yılını kapalı cezaevinde geçirdikten sonra 6 yılını açık cezaevinde son 1 yılında denetimli serbestlik altında geçirmek suretiyle infazını tamamlaması mümkün. Ancak e, bu şimdi yasanın geçici 10 taksim 6 maddesi var. O düzenlemeden faydalanan yani COVID-19 affı e, diyeceğimiz e, aftan faydalanan hükümlü 3 yıl erken e, açığa ayrılarak devamında da 3 yıl erken denetimli serbestten, serbestlikten yararlandırılacak. E, bu durumda hükümlü e, açığa koşullu salı verilmesine 7 yıl kala değil artı 3 hesabıyla işte 10 yıl kala. E, ayrılacak. Denetimli serbestliğe de koşullu sarılığı bir yıl kala artı üç hesabıyla dört yıl kala ayrılacak. Yani neticeden hükümlü on iki yıllık koşullu sarılığı ve süresi iki yılını kapalı cezaevinde e, çekecek. 6 yılını açık cezaevinde çekecek. Dört yılını da denetimli serbestlik altında geçirerek mevcut infazını tamamlayacak idi. Şimdi bu hesaba göre buna ek olarak otuz bir Temmuz itibariyle yürürlüğe giren infaz düzenlemesine göre açığa ayrılmasına 3 yıldan fazla bir süre kalsa bile o tarihte kapalı da olması ön şartıyla diğer şartların bütünüyle gerçekleştiği tarihte düzenlemeden e, faydalanabilecek. E, bu şartlarda e, yani belli hükümler de getirmişler. İşte ikinci kez mükerir olanlar yani mükerir ne demek? Bir daha suç işlemiş olan aynı suçu iki kere işlemiş olanlar filan bundan yararlanamayacaklar filan diyor ama koşullu e, yani şöyle diyelim e, 18 yıl ceza alan birisi benim yaptığım hesap doğruysa e, efendim işte üç e, buçuk yıl e, veya 20 yıl ceza aldı mesela üç buçuk yıl kapalı cezaevinde kalacak ondan sonra üç ay açık cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilecek. 20 yıl ceza aldınız. 3,5 sene cezaevinde yatıyorsunuz. 3 ay açık cezaevinde. Açık cezaevinde ne olduğunu bilmeyenler için dinleyicilerimiz için söyleyelim. Yani e, herhangi bir sınırları olmayan böyle diyeyim. Yani giriş çıkış denetimi olmayan bir açık cezaevi binasına istediğiniz zaman o binaya girip çıkabiliyorsunuz. E, sadece geceleri o binada yatmak e, koşuluyla ve ilgili yoklama saatleri var. Yoklama saatlerinde orada olmak koşuluyla e, barınılan bir cezaevi e, binası orası. İşte 3,5 yıl artı 3 ayda orası e, yani en fazla 4 yıl e, cezaevinde kalarak e, özgürlüğüne kavuşuyor kişi. Şimdi herkes e, yani nasıl olsa af gelir, yatarı kısa olur diye hesap ederek e, daha rahat suç işleyecek böyle bir durumda. E, tamamen işte adi suçluları koruyan, kollayan bir tırnak içinde özgürleştirici politika bu. Aslında basit olarak böyle tanımlayabiliriz. Yani adam öldürsem 3 yıl yatar çıkarım biçiminde böyle halk arasında kahranet sohbetlerinde falan söylenen bir laf vardı. Galiba iktidar o kehaneti gerçekleştirdi. Evet. Sayın hocam isterseniz bir müzik arası verelim. E, bu aradan sonra da e, diğer söylemek istediklerinizi dinleyelim. E, Sevgili Arkin Kore'yi kaybettik bu arada. Dolayısıyla müzik arasında e, onu sevgiyle, saygıyla anarken ondan bir müzik partisi dinleyelim. Uygun evet, Arkin babayı da anarak dinleyelim şarkıyı. Evet, bu açık cezaevinde kalacaklar için de yani bir teselli şarkısı olsun bu öyle geçer ki bir zaman diyerekten. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programını ikinci bölümü Aynur Hanım bahri bedensiz açın dedi. Günal Kurşun hocamızla son çıkan infaz yasasını ya da af yasasını Konuşmaya devam ediyoruz. Günal Hocam ilk bölümde dedik ki yani bir infaz sistemi var mı? Hem var hem de yok diyebiliriz. İkisi de olabilir dedi. Aslında biz hep baştan beri biliyoruz ki infaz hukuku aslında veya ceza hukukunun tümü insanları cezalandırmak için değil işledikleri suçlardan dolayı topluma kazandırmak için yapılmış bir çağdaş sistemdir. Bu bakımdan bir değerlendirme yaptılar. Evet, aflarla ilgili de hem mevcut ceza kanunumuza hem de önceki ceza kanunlarında genel af diye bir kavram var işte 65. madde özel af diye bir kavram var cumhurbaşkanının çıkardığı özel af diye bir kavram var daha doğrusu kurum veya var ve de yani cumhurbaşkanının çıkardığı özel afın dışında çıkaracak aflarla ilgili Anayasanın 87. maddesinde de düzenlemeler var. Şimdi hocam demin e, e, özel bir e, betimleme yaptınız. Bir toplu af dediniz. Evet. E, yani buradaki kader kurbanlarıyla ilgili çıkarılan bu affı, gizli affı ve infaz yasasını ve aslında bütün affa karşı olan akademisyenlerin bile belli koşullarda, belli toplumsal e, gerginlik noktaları sonunda e, anayasal sisteme karşı e, çıkarılabilecek aflara e, evet diyebileceklerini biliyoruz. Yani e, affa karşı olanlar ya bu hakim, savcılar, avukatlar çalışıyorlar, çabalıyorlar. Sonuçta e, konulan bir e, işte yasağı ihlal edenlerle ilgili hürriyeti bağlayıcı ceza, işte bir para cezası gibi e, yaptırımlar, güvenlik tedbirleri konuyor. Sonra e, her seçimden sonra bir şey çıkıyor düzenleme af çıkıyor ve bu insanlar hemen sokağa bırakılıyor. O zaman ceza kanunların caydırıcılığı da kalmıyor. Şimdi bu bizim mevcut Türk Ceza Kanunu ve anayasal sistemimizde hem nitelikleri itibariyle hem de ile itibariyle farklı düzenlemeler var. Siz demin dediniz ki toplu bir af niteliğinde o bakımdan Dinleyicilerimiz için genel affın ne demek olduğunu, toplu çıkarılan bir affın ne demek olduğunu, bir de özel affın ne anlama geleceğini ve bunların nasıl çıkarılabileceğini. Bu nedenle hani deniliyor ki çıkarılan infaz yasasında değişiklik ama gizli bir aff, neden bu aslında bir toplu aff niteliğinde bunu da böyle bir kısaca açıklayabilirseniz. Bir akademisyen olarak sizden rica etsek. Hay hay efendim, ee, şimdi e, yani genel af adı üstünde genel bir e, etkisi olan af türü toplumda o güne kadar işlenmiş bütün suçları niteliğine bakmaksızın, miktarına bakmaksızın, kim tarafından kime karşı işlenmiş olduğuna bakmaksızın her türlü affeden bir genel etkileri olan af türü. Buna karşılık özel af söz konusu. O işte Türkiye'nin hep bugüne kadar yaptığı özel af. Yani o belli belli bir grubun, belli suç işleyenlerin belli zümrelerin yararlandığı bir af türü. Bir de bir başka ayrım toplu af mı tekil af mı biçiminde işte toplu af yani birden çok ee, insanın yararlanabileceği bir af türüyken tekil af işte Cumhurbaşkanı'nın özel biliyorsunuz af çıkartma yetkisi var. Yani yaş gerekçesiyle efendim işte 90-95 yaşına gelmiş e, kendi bakımını üstlenemeyen e, yaşlılıktan dolayı e, bazen e, Cumhur Sayın Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanıyor veya hastalık dolayısıyla e, kendi bakımını cezaevinde e, başaramayan e, insanlar var. Ee, bu kişilere karşı tekil olarak bir kişiyi e, affeden e, cumhurbaşkanı yetkisi söz konusu. Şimdi bizim burada gördüğümüz şey toplu özel af, yani toplu çünkü birden fazla kişi yarar, yani yaklaşık 150 bin e, hükümlünün bu haftan yararlanacağı düşünülüyor. Ama buna karşılık e, bir özel af, yani bir genel af değil. Şimdi. Sizin açılış konuşmasında bahsettiğiniz noktaya bir geri dönelim. Şimdi burada torba yasa içerisinde bir kere nitelikli çoğunlukta aranmayan, nitelikli çoğunluk olmayan bir madde e, geçti ama burada asıl yararlanması gereken kişiler bana göre bundan yararlanamıyor. Dolayısıyla da e, yani toplumsal barışın yeniden kurgulanmasına hizmet etmiyor. Şimdi bu bu burada yani yurttaş e açıkça söyleyeyim ya bir tweet attı diye Cumhurbaşkanı'na hakaretten ötürü cezaevine giriyor. Mesela bu kişiler hiçbir şekilde bu düzenlemeden yararlanamıyorlar. Ama uyuşturucu suçlarından ceza alanlar yararlanıyor. Veya cinsel istismar suçundan ceza alanlar bu yeni infaz düzenlemesinden yararlanıyor. E, eşine karşı karısı, karısını öldürdü erkek şiddeti diyoruz. Yani eril şiddet deniyor. Ee, eşine şiddet uyguladı öldürdü kadını hatta bu kişiler cezaevinden çıkacak yani özellikle kadına karşı e, şiddetin ne kadar büyük bir problem olduğunun ülkemizde hepimiz farkındayız. Kadına karşı Hocam kişiden... çok, çok özür buyurun, dileyerek buyurun, buyurun. yani insicamınızı da bozmak istemiyorum ama tam burada tam da burada önceki bu covid nedeniyle çıkarılan infaz yasasında Evet. Bu suçlar, adam öldürme suçu, bu e, e, kadınlara yönelik suçlar e, bunlar aslında... Ee, bu düzenlemeden yararlanamıyordu. Yani siyasi suçlar, anayasal düzeni suçlar gibi bunlar yararlanamıyordu ama şimdi öyle bir madde koymuşlar ki yani bir, bir amiyane tabiriyle bunu kullanmaktan da utanıyorum ama çaktırmadan bunları da bu düzenlemeden yararlandırıyorlar bu yeni yasayla. Tabii. Yani herkes yararlanıyor. Ee, ama esas yararlanması gerekenler yararlanıyor. Yani ee, devlet yine kendisine karşı suç işlediği iddia edilen kişileri affetmiyor. Bireye karşı devletle alakası olmayan bütün konuları affediyor. Şimdi burada ciddi bir sorun var. Ben şimdi e, merak ediyorum, anlayamıyorum ve soruyorum. Bunun toplumsal barışın yeniden kurgulanmasına nasıl bir katkısı var? Hiçbir katkısı yok. Halbuki yani bir af çıkartılacaksa e, o zaman bunun toplumsal barışa bir faydasının olması. Beklenir. Birinci e, hedeflenen e, nokta bu olmalı bana göre ama böyle bir şey olmuyor. Yani ifade özgürlüğünün engellenmesi konusunda bizim mevzuatımızın ne kadar mahir e, olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte biraz önce örneğinde verdim TCK 299 cumhurbaşkanı hakaret suçu. On binlerce dosya var. E, bir tweet attınız, eleştirdiniz. Soluğu cezaevinde almanızı, almanız işten değil. Ee, hiçbir şekilde yararlanamazsınız bu düzenlemelerden. Ama yine söylüyorum, işte eşini e, öldüren, sevgilisini öldüren, kadına şiddet kullanan, uyuşturucu e, suçlarından ceza alan veya e, yani nereye çocuğun cinsel istismarı suçundan ceza alanlar bile yararlanabiliyor. Ben ben ben son derece yadırgıyorum bu durumu bir e, ceza kucusu olarak. Ee, ama Hem dindar hem de milliyetçi olan bir toplumda bu, bunu kabul etmek de çok e, kolay bir şey değil ve bu siyasi iktidarın kendi iç, içindeki bloklarının bütünü açısından da bunu e, anlamak hakikaten mümkün değil. Şimdi şöyle benim görebildiğim kadarıyla Bahri abi bilmiyorum Aynur Hanım da buna katılır mı katılmaz mı ama yani bir, bir şey yapılıyor tabii bir hesap yapılıyor yani neticede bir takım mafya gruplarının serbest bırakılması biçiminde bir hedef varsa sadece mafya gruplarına yarayacak bir af çıkartılması da mümkün olmadığına göre o zaman bari bütün adi suçları şey yapalım affedelim. O, o, o sırada tamam tecavüzcü de çıksın, insan öldüren de çıksın, uyuşturucu ticareti yapan da çıksın. Ama e, mafyalar da e, dışarıya çıksın. E, dan başka bir şey göremiyorum ben burada. Bilmiyorum. Ve göze çarpmasın. Yani yapılan iş göze tabii, çarpmasın. Onlar da onun içinde erisin. E, erimiş olsun böylelikle ve tepki almayalım. E, düşüncesine dayanıyor. Yani çok kötü. E, olabilecek en kötü şey. Hani hep şey, diyoruz ya yani bundan daha kötüsü olmaz dedikçe daha kötüleriyle de karşılaşıyoruz bu ülkede. Hukuk düzeninde, ceza hukuku düzeninde Sonumuz ne olacak bilmiyorum. Yani daha evvel çıkarılan af yasası veya af değil ama infaz yasası düzenlemelerinde de bunları görüyoruz. Siz kısaca bahsetmiştiniz işte Raşan Affı'ndan bahsettiniz. Ee, mesela Özal'la ilgili Aftan bahsettiniz. Hatta işte Ecevit Affı, Ecevit'le Erbakan'ın zamanında çıkan yüz sayılı af evet, yasası. Evet. Bundan da belki bahsetmek lazım. Bütün bunlar da söylenildiği gibi toplumsal barışı sağlamaya, toplumdaki gerginlikleri gider etmeye yönelik çıkarılması gereken af ve ceza kanunu konulan suçların önlenmesi, suçları işleyenlere karşı caydırıcı normlar, düzenlemeler dediğimiz ceza kanunlarının İşlersel olabilmesini sağlayıcı düzenlemeler e, hep e, bu aflarla e, işleme hale gelmiş ve herkes şunu söylüyor toplumda diyor ki ya işte seçimden sonra bir af çıkar ben çıkarım. Adam öldürürüm ben intikamımı alırım e, bunu yaparım kızı kaçırırım veya kadını öldürürüm ama sonuçta işte seçimden sonra bir af çıkar bunu yaparım. Ama mesela... Tam da öyle olmuyor mu tam da öyle oluyor işte yani doğru evet. bir düşünce. Doğru bir düşünce o ya da gerçek olan onların dediği oluyor yani ceza hukuku işlemediği zaman hukuku uymayanlar otomatikman kazançlı hale geliyor hukuku uyanlar bundan zararlı çıkmış oluyor Türkiye şu anda böyle bir ülke ya oysa oysa biraz evvel söylediğiniz Anayasal düzene karşı e, olan suçlar siyasi suçlar e, toplumun değişik zamanına göre suç olabilecek ya da Hiçbir şekilde suç kabul edilmeyecek suçlar ama bunlar o dönemdeki devletin niteliği ve biçimiyle ilgili. Çünkü devlet hakikaten liberal bir devlet olabilir, devlet otoriter bir devlet olabilir, devlet teokratik bir devlet olabilir, devlet işte sosyalist bir devlet olabilir. E, o devletin koyduğu kurallara göre muhalifler, e, siyasi suçlular o gün için, suçlu görülebilir. Oysa belki 15 yıl sonra bunların hiçbiri suç olarak kabul edilmeyecek. Şimdi bütün bunlarla ilgili yani toplumun belli bir süre sonra toplumsal gelişme içinde suç olarak kabul edilemeyecek eylemlerle ilgili bir e, af ya da işte infaz düzenlemesi olmamış bugüne kadar. Yani baştan beri böyle, Cumhuriyetin kuruluşundan beri böyle. Bu son çıkarılan infaz yasasında da maalesef böyle bir şey demeyeyim, tuhaflıklı demeyeyim, böyle bir genel hukuka, evrensel hukuka aykırı, evet. yani sakat bir anlayış var. Yani Bahri abi tam da söylediğiniz gibi bu, bu bakış açısının böyle neredeyse 10 yılda, 15 yılda bir gündeme gelmesi gerçekten bütün ceza hukuku sisteminin altına temellerine dinamit konulması anlamına geliyor. Toplumda bir adalet algısı oluşamıyor. Oluşan adalet algısı işte 10-15 yılda bir böyle düzenlemelerle tuzla buz oluyor, yıkılıveriyor. Bu şimdi olacaksa eğer nasıl olabilir? Yani bir genel af, bir tabii bu şimdi af çıkarıyoruz demekle de olmaz. Yani bunun öncesinde bir Buna uygun toplumun hazırlanması gerekir. Toplumun psikolojik olarak buna hazırlanması gerekir. Ee, bir toplumsal barış atmosferinin yeniden kurgulanmasına yönelik toplumda sivil toplum kuruluşlarıyla, e, efendim barolarla, e, siyaset akademisyenlerle. akademisyenlerle, üniversitelerle yani el birliğiyle böyle bir kampanya oluşturulur ve bunun sonucunda da denir ki Arkadaşlar tamam ne olduysa oldu biz cezaevinin kapılarını herkes için açıyoruz ama bu yeni bir durum biz yeni bir anayasa yapıyoruz bu anayasa çok daha demokratik bir anayasa olacak çok daha insan haklarına dayalı bir anayasa olacak ee, bu, bu e, yeni dönemin e, layıkıyla yaşanabilmesi için de eskiye bir sünger çekiyoruz şimdi böyle bir atmosfer yok ki Türkiye'de. yani Hocam, şimdi bir şey sorabilir miyim? Yani Buyurun, teknik, bir, teknik bir soru sormak istiyorum şimdi. Yani burada bir adaletsizlik, burada bir, e, bir yani hukuksuzluk ve de yani tuhaf bir sakaret var, sakatlık var yani bu e, evet, yapılan etlerde. Evet, evet. Peki, e, biraz belki teknik bir konu ama sizce bu çıkan yasa çerçevesinde bir işte anayasa mahkemesine mecliste grubu bulunan partiler, muhalefet partilerince bir dava veyahut da anayasa 150'ye göre bu uygulama sırasında bir anayasaya aykırılık itirazı bunlar yapılırsa ne olabilir? Mesela bu kanun iptal edilse kim yararlanır? Yani Çünkü kanunun iptal edilmesi işte diğer kapsam dışı olan suç ve ee, hükümlüler, failler e, için e, bir yararı sağlar mı? Böyle bir teknik bir soru ama bu, bunu sormak istiyorum doğrusu. Şimdi şöyle yanıtlayayım bunu. Ee, şimdi bana göre ne olacak? Hani Geleceğe yönelikle belki bir e, öngörüde bulunmuş olayım. Bir kere Anayasa Mahkemesi e, bunu bana, yani %100 diyebilirim kesinlikle iptal eder. Neden? Birkaç sebebi var bunun. Bir işte şekil biraz önce söylediğim 5'te 3 Afganunu. Ee, usulüne uyulmamış olması ama daha e, net bir noktada şu şimdi anayasanın 10. maddesi yani eşitlik ilkesi çerçevesinde de büyük bir eşitsizliğe yol açıyor kanun 31, Aralı, e, 31 Temmuz 2023 tarihinden önceki bir tarihte cezanız kesinleştiyse bu kanundan yararlanıyorsunuz ama 1 Ağustos 2023 ve sonraki tarihlerde cezanız kesinleşirse ee, sizden bir hafta önce cezası kesinleşmiş aynı suçu işleyen aynı cezayı almış birisine oranla çok daha fazla ceza kalacaksınız. Şimdi bu bu da eşitlik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir durum. Dolayısıyla buna buna yani bu nedenleri arttırabilirim ama Anayasa Mahkemesi e, bundan önceki eee içtihadını tekrarlarsa e, kesinlikle bu yasayı iptal etmesi gerekir. İptal edince ne olacak ya da bu ne zaman gelecek, ne zaman iptal edilmiş olacak? İşte Anayasa Mahkemesi bunu gündemini alacak, görüşecek. Bu en az 6 ay. 6 ay içerisinde tabii ki cezaevleri işte geçtiğimiz hafta itibariyle ee, büyük ölçüde boşaldı. O kişiler e, iptal edilse bile kanun çıktıkları e, yani onları tekrardan arayacaksınız, bulacaksınız, bir daha cezaevine sokmaya çalışacaksınız. Bu çok mümkün değil. Belki siyasi iktidara yeni bir yani daha anayasaya uygun bir e, düzenleme yapması için bir süre tanıyacak ve e, iptal kararının yürürlüğe girişini belli bir süre erteleyecek anayasa mahkemesi bu da olabilir. Bir uygulamada böyle şeyler çok değil yok, anayasa mahkemesi? Yok ama neticede bu da hukuk devletinin e, dibine dökülen bir, bir başka asit olarak. Ee, tarihe geçmiş olacak ee, hukuk devleti ağacına bir başka köküne bir başka indirilmiş darbe ee, bu. Ee, son olarak da şunu e, belirteyim yani bu beni özellikle çok rahatsız ediyor. Yani kadına karşı işlenen e, suç mahkumlarının cezaevinden çıkması daha önce e, yani önceki toplu özel aflarda ve en son işte COVID-19 affında da gördük çok büyük bir can güvenliği tehlikesi yarattı e, mağdurlar açısından. Çünkü eşini bıçaklamış, dövmüş, cezaevine girmiş, Covid-19 affıyla çıktı, soluğu işte boşandığı veya ayrıldığı eşinin yanında aldı. E, bu kadınlar açısından çok büyük bir korku kaynağı şu anda. Aynı durum şimdi de söz konusu oluyor. Çünkü kadına karşı işlenen suçlarda e, failin, failin tahliye edilmesi halinde e, failin ıslah olmayıp mağdur kadına şiddet uygulamaya devam ettiği e, son derece yaygın bir fenomen. Öyle bir gerçekliğimiz var bizim. Doğrudan kadına karşı işlenen suçların, çocuğun cinsel istismarı gibi suçların e, hiç değilse bu düzenlemeden hariç tutulması gerekirdi. Uyuşturucu suçlarının e, hariç tutulması gerekirdi ama bunların hiçbirisinin e, yapılmadığını görüyoruz. Yani tehlike, tehlikeyi doğuruyor. Ee, kötü günler bitti daha kötü günler başlıyor Türkiye'de maalesef durum bu evet ee, Aynur Hanım. yani ben matematiksel nedenlerle bir kısmi iptal bekliyorum çünkü 4616'da da öyle olmuştur Ayşen, Ejret, e bilinen hafta. Ee, ama suç tipine göre ayrım yapılmasını biliyorsunuz o zamandan beri anayasa mahkemesi e, anayasaya aykırı bulmadı ee, dedi ki bu kanun koydunun takdiridir her devletin bir devlet politikası vardır, kanunlarda böyle şeyler, ayrımlar yapılabilir dedi. Korkarım ki e, istisna edilen terörle mücadele kanunu kapsamında kalan suçlarla devlete ve millete karşı suçların bir kısmı için getirilen bu istisna varlığını sürdürebilir ama e, rakamlarla ilgili yani içeride kalma süreleriyle ilgili e, bir takım ufak farklılıklarla ilgili Nasıl yapacaklar? Ben de çok merak ediyorum. İçimden nasıl çıkacaklar? Çünkü e, burada erteleme mi var? Tekrar e, dışarı çıktığında mükerir olursa, yeniden e, suç işlerse tekrar içeri alınacak mı? Çünkü hatırlayın salı verme kararının geri alınamayacağına dair de karar kanun çıkardılar bir ara. Ve orada da Yargıtay Anayasa Mahkemesi farklı uygulamalar yaptı. Örneğin terör propaganda suçu terör suçu mudur, Değil midir? E, Kapalı da ne kadar kalacak? Açığa nasıl geçecek? Açığa geçince 6 ay kalması gerekir mi? Denetimli serbestlikten yararlanmak için gibi bir yığın sıkıntı yaşadık. İnfaz hakimlikleri Anayasa Mahkemesi kararından sonra İptaller, e, tahliyeler vermeye başladı. Ama bakın bugün yine yeni çıkan kanunda ne diyor? Terörle mücadele kanunu kapsamında kalan suçlar diyor. Şimdi terör propagandası suçu terörle mücadele kanununda ayrıca düzenlenmiş. Halbuki TCK'da zaten örgüt propagandası suçu var. Şimdi o kapsamda düzenlenmiş ama terör suçu mu? E, Yargıtay Birliği Ceza Dairesi farklı karar verdi. Anayasa Mahkemesi farklı karar verdi. Burada ben şöyle düşünüyorum devlete ve millete karşı suçlar kavramı başlığından yani bu başlıktan parti devleti anlayışına bağlı olarak bu suçların hepsi aslında iktidara yönelik işlemen suçlar ve iktidarı öl vermeyenlerin cezalandırıldığı suçlar gibi bir algı yaratılıyor ve seçim öncesi kısmen verilen siyasi rüşvetin seçim sonrasında teşekkür payının e, topluma e, alacakları daha çok içeride bırakılanlara belli suç diplere bakımından iade edildiğini teslim edildiğini düşünüyorum ben o yüzden çok umutlu değilim anayasa mahkemesinin oranlarının da sürekli aleyhe değişeceğini düşünerek biraz hocam keşke haklı çıksa diye kaygılarımı dile getiriyorum göreceğiz zamanla. Evet, şey aylarım süremiz bitti, süremiz bitti. O zaman Günal Hoca'ya e, tekrar teşekkür ederim. Efendim ben e, çok teşekkür ediyorum. Evliler, saygılar. Için. E, sevgi, saygı bizden. E, yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. E, izleyicilerimize hoşça kalın diyelim. E, radyoda emeği geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben de herkese teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Sağ olun. Selahattin Bey, ederim. Sağ olun. Sağ olun.